Açık dergi. İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. Tamam Şerif. Atraye. Kapıya. Atraye. Atraye. Son. Var är jag ifrån så är jag aldrig i min episode. Så jag vänder mig till dig, da jag är i min episode. Så jag är i Magram shemom i chindan, så roliges i mackara. Båtar me bara. Magram patara goko, tolbshi dagkris, såg jag min mäxa, behexade diga. Tum jag såg dem kring mig och goko i geti jag, goko i geti jag. Ägret jag Rogot, växer du, klasser du saknas i Gogo och do Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo dinleyici destek projesinin bu özel yayınında Mars islesiniz. Ee, grup arkadaşlarım Çağatay Kadı, Ceyhun Demir, ben Korhan Özgüldüz. Tulum'da bugün bize eşlik edecek arkadaşımız Onur Kahvecişi. Ve e, çok sevdiğimiz dostumuz. O da zaten Açık Radyo'nun ilk başvurdu. E, programcılarından Özgür Gürbüz Teşekkürler. Benim beraberiz. ne işim var burada diye şimdi bakıyorum ne şarkı söyleyebiliyorum ne çalabiliyorum ne ee, <gülüyor> Karadeniz kontajından da paylanamıyorum bugün ben. bize e, nükleer ve HES altları söyleyecek değil mi? Ben acıklı türküler bende evet, de yani. Evet sen de. Öyle. Öncelikle şeyi tekrar edelim mi Koran? 212-0 343 41 41'den açık radyoya desteklerimizi bekliyoruz eğer destekleriniz yeterli oranda gelmez derse bu sefer ben Şarkı söyleyip çalmaya başlayacağım. O yüzden çok tehlikeli bir durum var. Ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Evet 0-212-343-4141 6 tane hat var. Bahaneniz yok yani arayıp 120 lira ve katları şeklinde Açık Radyo destek olabiliyorsunuz. Dediğim gibi olmazsa Marsis yerine ben şarkılar söyleyeceğim. durum çok kötü olabilir. Evet. <gülüyor> Bu ilk türkünün adını... İstersen ee, söyleyelim Bu, bu Patarakalo, Kalo Gürcüce bir şarkı Gürcistan'a sürekli gidiyoruz Zaten orada e, gittiğimizde Duyduğumuz ve çok sevdiğimiz bir şarkı Beste ee, Bir adamın Evli bir adamın e, Bir kıza Aşık genç bir kıza çok güzel bir kıza Aşık olması ve ondan sonra yazdığı şarkı Böyle bir durumlar var burada Çok güzeldi Ee, aslında ben de mi şaka yapma mı Karadeniz kontenjanına da giremiyorum, merzi fondayım. Ben oradan biraz belki Samsun kontenjanından alırsanız bu programda neden olduğumu insanlar sorgulamayı kesebilirler diye düşünüyorum. Ama sen fındıklısın Rizelisin Evet fındıklı. Bu Hestleri aslında senin anlatman lazım galiba bize. Hestleri ben de anlatırım. O konuşacak gerçi o kadar fazla şeyimiz var ki bakalım bu kadar az zamanda sığdıramayacağız zaten ama yani değinebildiğimiz kadar konuya mesela senle hemen Demin konuştuğumuzda e, Fındıklı'dan bir, bir hikayem anı... var demiştin. Oradan evet, başlayalım. İstersen biraz tatlı başlayalım. Yani tatlı mı değil mi onu da bilemiyorum ama Fındıklı'ya özgün bir anıydı bu. Yine hidroelektrik santraller ve orada bir e, köyün Hı -hı. çevre mücadelesi için oraya gazeteci olarak haber için gitmiştim. 2008 yıl o zaman sabah için çalışıyordum. E, Belediye Başkanı'na konuşuyoruz. Belediye Başkanı bize Fındıklı'yı Hı -hı. gezdiriyor. Ee, yolda giderken bir araç gördük cenaze aracı ama morg olarak da kullanılabilen bayağı kaliteli bir araç hı hı. oranın zenginlerinden birisi bağış yapmış belediye başkanı onu gösterdi bize anlatıyor sonra dedi ki ya işte aracı da aldık 6 aydır burada duruyor ama bir siftah yapamadık dedi aldığımızdan beri kimse ölmüyor dedi 6 <gülüyor> <altı> aydır. <gülüyor> <gülüyor> Biz tabii gazeteci Bülent Tavlu vardı foto muhabiri arkadaşım ne diyeceğimizi şaşırdık şeyde evet öyle falan diye notlara geçtik ama bunu yazmamıştım şu ana kadar kimseye söylememiştim bu anımı ama fındıkların böyle bir anısı var bende. Zaten o cenaze arabası artık hani o yüksek gerilim atları dikilmeye başlayıp doğa bu şekilde dereler bu şekilde bozulmaya devam ederse e, maalesef ki çok üzülerek söylüyoruz ki e, istedikleri olacak İş yapacak yani bir an önce. Durdurulmazsa. Evet. Peki 0212 343 41 e, 3, 343 41 41 numaralı telefondan destekçiler açık radyo destek olmaya devam ederken galiba sizden bir türkü şarkı daha dinleyebileceğiz. Kapya, kapya. Tamam. Tulum şişsin öyle değil mi? Evet. Tulum evet, şişerken. <gülüyor> <gülüyor> sizden bu Koran bu şarkı. Bunu da öyküsünü anlatır mısın? Bu neymiş Türk an anonim? bir neymiş Türküsü? Hmm. Neyi? Neden baya aşk türküsü mi yine? Ya sözler zaten çok açık. Hmm. Tamam. <gülüyor> zaten <gülüyor> söylemeye <açılacaktır>. gerek yok. <gülüyor> Kapıya, sandalye, kapıya, sandalye Otur sevdum otur otur, sevdum otur Gönül kim ise verse Gönül kim ise verse Dünyayı güzeli odur Dünya güzeli odur Gönül kim ise verse Gönül kim ise verse Dünyayı güzeli odur Dünya güzeli odur Yaskinur, you vaiya yapar lur, youvania pardashalti, na karinjata shalti, na karinja, net sun, a sava lin, a sava leitashiyu, varla ninjchata shiyu, asavalli ninja, nesun, a sava ne etsun, Yaylaları, evşir yaylalarına, evşir yaylalarına. Sakın mayasun, sakın mayasun, ya la large, il a largué, chia, il a lagina, saque, nan maya sous s'accini, n'a maya sourya, la lagina il lui a la larena, sakini, nan maya sous ya. Lalarina, sakın Sakin, inanmaja låt mig eläm yalanlarna. Sakin, inanmaja låt mig eläm yalanlarna. Sakin, dinlerken ekrancılığı... neler söylemiş neler yakmışlar Türk'ü inanmaja biliyorsunuz öyle derler Karıncalardan bahsediyor Karıncanın taşından bahsediyor Şimdi değil karıncanın Bütün dağın taşlarını yerle bir ediyorlar Oraya gidenler biliyor eläm Gör, Görmek lazım ne låt mig eläm yalanlarna. Sakin, inanmaja låt mig eläm yalanlarna. Sakin, Yani bir kültürün bitirilmesi demek. Hangi şarkıya, hangi türküye bakarsan hepsinin içinde neredeyse dere geçer. Ve evet. o dereyi katletmek oranın şarkılarını, sözünü, sesini, her şeyini yok etmek demektir. Nedir bu kavgası insanın suyuyla? Özellikle Karadeniz'de önce sahil yolu bitti. Evet. Yani sahil yolunun üzerine bir betondan engel duvar çektiler. Hı hı. Şimdi... De, ...yaylalara, de, derelere, dağlara çıkıp oradaki suları halletmeye çalışıyorlar. Bir kavga var yani insan oldurmadan doğayla kavga ediyor. Nedense onun bir parçası olduğunu anlamıyorlar. Aslında insanlarla e, doğanın ilişkisi kesilmeye çalışılıyor. Yani e, Karadeniz insanı denizle yaşayan insanlar... ...şimdi denize gidebilmek için altı şeritli bir otoyolu geçmek zorunda. Bazılarının bu hoşuna gidiyor. İşte... Rahat gidiyoruz arabalarımızda ama e, Çoğu çocuk artık o yollardan Geçerken ezilerek can veriyor e, Ve Artık gerçekten e, Denizle ilişki Kopmuş durumda Ve şimdi de işte derelerle Dağılır. Bu süreç Dereyle devam ediyor. De, yayla da ilişki kopacak. Ee, Karadeniz Sahili Yolu'yla ilgili son kumsal belgeselini izlemeyen varsa hala bulup izlesin derim. Özellikle o çok evet. iyi anlatıyor. Bu bahsettiğimiz kültür kaybını. Çünkü hı hı. Karadeniz ince akla deniz geliyor, şey taka geliyor. Hatta Temel Reis geliyor. O belgeselde de Temel Reis'in takası ve denizle olan o macerasını anlatıyor. Yani inanılmaz bir şey. Onu görünce anlıyorsunuz ne olduğunu. Bu evet. arada tabii... Mars'in bu şarkılarını dinlemek için bu HES'ler konusunda olsun, nükleer enerji konusunda olsun çevreye duyarlı bir radyodayız şu anda. Bunları rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu radyonun ayakta kalması için de 0212 343 4141 numaralı telefonu arayıp 120 lira ve katları şeklinde mesela 10 katı olabilir 1200 lira gibi bir rakamı açık radyoya bağışlamanız lazım ki bu radyo bir sene daha yayın yapabilsin. Bunları dinleyebilirsiniz çünkü eğer açık radyo olmazsa yani bir elin parmağını geçmiyor Türkiye'de bağımsızlığa. Bizi üyede. duyan herkes desteklerinizi bekliyoruz. Evet Karadenizlilerin e, hızlı çalışır aklı zekası <gülüyor> hızlıdır. Bakalım telefonu da hızlı çevirebiliyorlar mı şimdi göreceğiz burada deniyorum şimdi göreceğiz evet. Sırada ee, ne var? Ne yapalım şimdi? Aynen. Anderler denizlere dolacağı söyle sana güzelum sonumuz ne olacak abu akan dereler denizlere dolacağı söyle sana güzelum sonumuz ne olacak Ah du man, kärna du man, serdi dörd, jernmuzir, under kallhusen, sevdalur, allt jag kan rasar. Ah du man, kärna du man, serdi dörd, jernmuzir, under kallhusen, sevdalur, allt jag Akar taşın gözüm doldu yeşilen nere læje gideyim bu sevdali başilen başıla akar taşın gözüm doldu yeşilen nere læje gideyim bu sevdali başilen Oy gidi Karadeniz, sirdi dört, jennom Ander kallasun, sevdalasun, allt jag Ah duman, kara duman, serdi dört, yanımızı. Ander kallasun, sevdalasun, allt jag Oj gidi karatinis, serdi dört yanlomuzi Ander kalsun sevdalom Allacak Evet açık radyoda dinleyici destek programındayız. 0212 343 41 41 numaralı telefonları arayıp desteklerinizi bizden esirgemeyin lütfen. İnternetten olacak da tekrar. İnternetev içinde acikradyo.com açık açık Radyo adresinden destek olun. Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor.